Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtefaha ve külle muhtesin bidâ ve külle bir atayım dalale ve külle dalaletin ve sahibi hafin ve bir senedir muttasıyla edilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme en kâl, kal inne Fini edme Selaüm türmesitiğine فعليه لكل ازمن مِنْهَا فِي كُلِّ يوم صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ الله ومن يستطيع ذَلِكَ قال ارشادك ابن السبيل صدقه واماطه كل اذا عن الطريق صدقه وان فضل بيانك عن الرمس صدقه قالوا فمن لم يستطع ذلك قال يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِهِ فَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet, şu mübarek cuma akşamında okumak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu hadisi şeriflerin izahına geçmeden önce başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhuna hediye olmak üzere sonra bütün sair, enbiya ve mürselin ve Peygamber Efendimizin cümle alinin, ashabının, etbaının, ümmet Muhammed'in mürşitleri olan saadat ve meşayih-ı turku aliyyemizin, evliyaullahın ve resih enbiya olan alimlerin ve onlara tabi olan zevat-ı muhteremenin ve salihlerin ruhlarına hediye olmak üzere ve bu okuduğumuz eseri yazmış, cem etmiş, toplamış olan Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin hocamızın ruhuna, kendisinden feyz aldığımız Mehmet Zahid Kotku hocamızın ruhuna, bu hadisi şerifleri bize kadar taşıyan hadis ravilerinin ve hadis alimlerinin ruhlarına hediye olmak üzere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 ve muhterem kardeşlerim dersin başında metnini okumuş olduğumuz hadisi şerifi Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eylemiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu hadisi şerifinde buyuruyorlar ki inne ibne ademe selasimiyetü bümesittine azman selasimiyetin ve sittine azman bir adem oğlunun bir insanın bir adamın vücudunda 360 kemik vardır ve aleyhiiküllle azmin Min hafikül yemin sadakaın ve bu adamın boynuna her gün her bir kemik için bir sadaka vermek boyun borcudur vazifedir yani Allahu Teala Hazretleri Bizi böyle bir kalıba dökülmüş, katı bir şekilde yaratmamış. Öyle olsa kolumuzu kıpırdatamazdık, ayağımızı kıpırdatamazdık, hareket edemezdik. Bizi böyle eklemlerle birbirine bağlanmış, çeşitli kemiklerden yaratmış. Bu kemiklerin her birisi için bir sadaka vermemiz lazım. Bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre. Çünkü eğer parmağımızda başka parça parça kemik olmasaydı bu parmağımızı kıvıramazdık. Bileğimizde parça olmasaydı bileğimizi bükemezdik. Dirseğimizde kemikler olmasaydı kolumuzu kuburlatamazdık. Her şeyimizin mükemmel yapıldığı ve çok ince mühendis hesaplarını dahi şaşırtacak kadar mükemmel burada bir takım hesapların yapıldığı ve bu vücudun her parçasının, her ekleminin son derece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 tabii iş böyle devam edince kalu ya Resulullah ve men yestati ey Allah'ın Resulü buna kim güç yetirebilir her gün 360 tane sadaka vermek vermekle bitmez neyi verelim yani hurma versek 360 tane hurma eder buğday tanesi versek o bile gene bir bayağı bir yekün tutar bunu nasıl vereceğiz diye sordular Peygamber Efendimiz buna mukabil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 Yapmasan yapmazsın. Bizim profesör arkadaşlardan bir tanesi İspanya'ya gitmiş veya Fransa. İki yere de gitmiş de bu hadise nerede olduğunu şu anda iyi bilemeyeceğim. Orada bir adama yanaşmış demiş. afedersiniz onların diliyle. İşte filan filanca yere gitmek istiyorum. Nereden gidilir diye. Adam kaşlarını çatmış burnunu havaya kaldırmış. Ben demiş şu anda istirahat ediyorum. Sen benim istirahatimi ne bozuyorsun demiş. Yol oluyor? Böyle dedi bana diyor. Şaşırdım kaldım diyor. Ne diyeceğim? Ben demiş şu anda demiş parkta istirahat ediyorum. İstirahatte olan bir insanım. Ne sen bana? E, i̇stirahatini nasıl bozabilirsin? Diye böyle. Böyle diyebilir yani insan. Ama öyle demeyip de yardım ettiğine göre o bir sadaka olmuş oluyor. Bir. Misal. Ve imate tükel eza'ani anit ı sadakadır. Yoldan insanlara eza verecek çöl çöp iken kemik taş gibi şeyleri kenara alıvermen, çeki vermen o da sadakadır. Yolun ortasında bir taş duruyor. Geçenin ayağına takılır. Bir diken dal, dikenli dal düşmüş. Birisinin eteğine takılır, ayağını yırtar. Üstüne basar. Çivili bir tahta. Ayağını yaralar birisini. İşte bunu yoldan alıvermen, kenara koyman, bu da bir iyilik olduğundan bu da bir sadakadır. Sonra ve beyanüke anil ertemi sadakatün ertem güzel konuşamayan demek yani konuşması kısa olan derdini meramını anlatmaya gücü yetmeyen insana sen tercüman oluverip onun meramını anlatıvermen o da sadakadır birisini elinden tutarsın işte gidersin şunun, şunun durumu şudur bu bir şey yapamıyoruz be valla işte şunun işini yapar mısınız işte bu aracı olmak o da sadakadır. Buna rağmen yine sordular. Dediler ki: "Kâdir hemen lem zalike." Bunlara güç yetiremezse bir insan hani her zaman bu kadar bu kadar işlem, amel, iş bir gün içinde olmayabilir. Gücü yetmez. Bunları yapamazsa bu 360'tan borçlu kalacak. Ne yapacak? Kâlen yekuffu şerrahu nasi fakat sadaka ki tetek biha insan kendi kötülüğünü şerrini başkasına bulaşmasından alıkoyuyorsa yani kendisinin zararı başkasına dokunmasın diye kendisini dizginleyip tut tut tutabiliyorsa bu da kendisine vermiş olduğu bir sadaka sayılır mesela halkın arasına karışsa bağırsa çağırsa onlara eza verse, cefa verse Olur ama öyle yapmayıp kenarda durması, kendisini tutması, başkasına kendisinin zararının dokunmaması o da sadakadır. Sultan Ahmet Camii'nin arif bir imamı varmış. Yaşlı, başörtülü kadıncağızın birisi gelmiş. "Hocam, hoca efendi, benim demiş bir azgın köpeğim var demiş. Her tarafa saldırıyor demiş, çok zarar veriyor demiş." Hoca da Arif başını sallamış. Hepimizde var onlar demiş. Allah isra demiş. Nefsini kastediyor. Nefsini. Yani kadıncağız kibarca soruyor. Yani insanın azgın, azgın bir köpeği olsa, sağa sola havlasa, saldırsa ısırsa nasıl olur? Nefis de öyle. İnsan tutamaz kendisini, bağırır, çağırır. Kalp kırar. Üzer, döver, söver. Yani efendim haksızlık yapar. İşte o haksızlığı engellemek o da sadaka oluyor. Şimdi Biliyorsunuz Ramazan'da itikafa girilir. Son on günü itikafa girip ibadet eder. Evine gitmez insan. Hanımından veya beyse hanımından, bayansa beyinden ayrı olmuş oluyor yani. Efendim ibadete tahsis etmiş oluyor son on gününü ki Kadir gecesine rastlatırım. Gecede uyumayayım filan diye insanın bir gayret etmesi sünnettir itikaf. Şimdi bir de halvet denilen kırk gün süren böyle bir itikaf şekli var. Bu itikafta hocamız rahmetullah demişti ki, niyet ederken Ya Rabbi diyecek, benim zalim bir nefsim var. Dışarıda durduğu zaman pek çok insana çok zararlar veriyor. Ben onu şuraya 40 gün kapatayım da şu dışarıdaki zavallı insanlar bunun şerrinden biraz kurtulsunlar diyecek. Yani ben şuraya gireyim, ibadet edeyim, sevap kazanayım, bilmem ne filan dese tabi amelini görmek, kendi ameline mağrur olmak ucuk ve kibir meydana getirebilir. Böyle niyet edecek yani. Nefsini bir yere hapsediyor ki zararı başka yere gitmesin diye düşünüyor. O da sadakadır. Hasılı bu hadis-i şeriften çok güzel manalar çıkıyor. Demek ki bir kere Allah'ın bize bahsettiği nimetlerden dolayı borçluyuz. Allah'a iyi kulluk etmek için, güzel işler yapmak için çalışmalıyız. Ve bunun da bir hayli çok olması lazım. Bir günde yani bir tanecik iş, iki tanecik iş yetmez. 360 tane eklemimiz olduğuna göre, kemiğimiz olduğuna göre 360 tane sadaka vermemiz lazım. Defter tutsak defterin sayfaları dolar, satırları dolar yani. Demek ki çok şey düşüneceğiz. İyilik yapmak için, etrafa iyilik yapmak için bahane arayacağız, vesile arayacağız. Çok çalışmamız lazım ki bu 360 sadaka borcunu ödeyebilelim tatlı dille olacağız, emir-i maruf yapacağız, nehri münker yapacağız, veya kötü sözü yutacağız, söylemeyeceğiz, kendimizin zararını başkasına dokundurmayacağız filan. Bunları böyle daima zihnimizde canlı tutalım ki bu borçlar ödensin Aksi takdirde tabii her gün ziyan da olur. Her gün ziyan da oluruz. Bu ziyanlar toplanıp büyük ziyan edebilir, büyük borç edebilir. Allah bizi hayırları icra eden Salih kullardan eyler. İnne felleyle le la yuwafikha abdun muslimun yes'alu Azze ve celle fiha khayran min emri dunya evil ahireti illa ataahu iyahu ve zalike kullel leylatin. Ahmed ibn Hanbel radiyallahu rahmetullahi aleyh. Hanbeli mezhebinin imamı, aynı zamanda büyük hadis alimiydi. Müslim Sahih-i Müslim'in sahibi. Büyük hadis alemi ve kitabı çok mahbul İbni Hibba'nın kitaplarında olan bir hadis-i şerif. Bu ikinci hadis-i şerif, Cabir radıyallahu anh rivayeti eylemiş ki, Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş, fil filleyli lesa'aten, gecenin içinde bir an vardır, bir zaman vardır ki, la yis Allahu abde, La yasalullah al-Abdu şeyen illa atahu iyyahu. gecede bir zaman parçası vardır, bir dem vardır, bir an vardır ki la yuafikuha Abdu Müslüman. <gülüyor> yasalullah azze ve celle fiha hayran. Min emri dünya evliyeti illa atahu iyahu Müslüman bir kum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 bu saate denk getirebilirse duasını Allah onun istediğini dünyaya ve ahirete ait istediğini muhakkak verir. Denk geldi mi? Rast getirdi mi o saate? Yani o saatin içinde duayı etmeye muvaffak oldu mu dünyaya ve ahirete ait ne istemişse Allah onu verir. Bu ne zaman? vedalike küllü leyletin her gece bu vardır. Her gece bu vardır. Şimdi buradan anlaşılıyor ki her gece duaların kabul olduğu bir saat var. Gecenin içinde bir zaman var. Ama saklı. Yani şu dakikayla şu dakika arası diye bir yerde tarifini göremezsiniz. Saklı. Gecenin içinde saklı inşallah. İnsan eğer abdest alırsa, namaz kılarsa, ibadet ederse, ona rastlarsa duası kabul olacak. Her gece var bu. Demek ki insan bir gece baba yiğitlik yapsa bir gece ibadete kendisini tahsis etse, ibadetle meşgul olsa, dualarla vakit geçirse demek tutturabilecek. Biz ne kadar elimizde imkanlar olan insanlarız ve ne kadar büyük fırsatlar kaçırıyoruz ki, yani bu ömrün içinde kaç tane gece gelip geçiyor, hep horl horl uyuyoruz. allah Teala Hazretleri bizi kendisine güzel zamanlarda, güzel şekillerle ibadet eden abiz zahid kullarından eylesin o mübarek duaların kabul olduğu saatlere isabet etmeyi, tesadüf ettir, etmeyi nasip eylesin. Dualarımızı kabul edip dünya ve ahiretin hayırlarını ihsan eyle. Altındaki hadis-i şerif de şöyle inne fil cumuati saaten la yes'elullahu l'abde şey'en la yes'elullahel abdü şey'en illa a'tahu iyahu hine tükamu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 Böyle ağzımız dualı olsun, o vaktin kıymetinden gafil olmayalım, dua edelim. Malum Cuma gününde Hatip şeye çıktığı zaman, minbere çıktığı zaman, o zaman o dinlenir. Sevap olan o, farz olan o, konuşmak yasak. Konuşan bir kimseye sus demek bile yasak. Çünkü o da bir çeşit konuşma alıyor, o dinlenecek. İşte o bittikten sonra ve namaza ikamet getiriliyor, o aralarda, o hutbe ile namaz arasında duaya gayret edelim. Dikkat edelim. Çünkü burada o müjdelenmiş. Bir hadis-i şerif daha var. Biraz başka bir rivayet. İnne fil cum'ati sa'aten la yuvafikuha abdül müminun vehve yusalli feyeselullaha fiha şeyen illes Allahu lehu kyle eyyü sa'ati ya Resulallah kale ma salatil asr ila gurubu şemsi Bu da Ebu Hureyre radıyallahu <gülüyor> ahten. Şöyle gelmiş bu rivayet. Cuma içinde bir saat vardır ki, bir vakit vardır ki, bu saat 60 dakika olan saat bizim anladığımız saat değil. Vakit demek. Mesela eşratus saat deniliyor. Kıyamet vaktinin alametleri filan demek. Yani saat Arapçada illa bu 60 dakikalık zaman parçası manasına gelmez. Cuma'da bir vakit vardır ki, Müslüman kul o vakte tesadüf ettirirse vehu ve yusalli namaz kılar bir vaziyette kendisi o vakte girmiş bulunursa ve namazında Allah'tan bir şey dilerse yani dua su oluyor ya namazın içinde Rabbena atina fi'd-dünya se'aten ve fi'l-ahireti otururken ondan sonra şeyde ayakta dururken elhamdülillahi rabbil alemin derken istina sırada müstakim diyoruz daha başka arkasındaki surelerde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 Onu öyle ifade edermiş. Yani akşam namazından evvel anlaşılıyor ki vakti müsait ise insanın camiye gelecek, diz çökecek. Biraz tesbihle, Kur'an'la, zikirle, dua ile o vakitte bu ganimeti elde etmeye çalışacak. Cuma günü de özellikle bu önemli çünkü bu hadis-i şerif onu ifade ediyor. İnne fi'r-raculi mudghatan izâ sahat sahhalehâ sâ'iru cisadihi ve in sakam sakamet sakamalehâ sâ'iru cisadihi kalbuhu. Bu da bir bildiğimiz hadis-i şerifin başka kelimelerle efendim rivayeti. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: İnne fi'r-raculi mudghatan. İnsanda, insanın, adamın içinde bir şu kadarcık küçük bir et parçası vardır.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 sabırsız mı? Dayanacak mı? Dayanamayacak mı? İyi bir davranış mı gösterecek, kötü bir davranış mı gösterecek diye imtihan ediyor. Buna fitne derler. Yani insanlar çeşitli fitnelere uğrar. Bu fitnelerin bir kısmı malından gelir. Yani malına bir telefat gelir. Mesela bahçesine bir efendim su baskını olur, soğuk vurur, mahsulü yanar, donar, şey olur. Yani böyle malına bir şey geldi. Gemisi batar. Arabasına bir kaza gelir, Allah etmesin. Bu bir imtihandır. Bakalım kul bu imtihana nasıl karşılık verecek? Yani bir sıkıntıya sokuyor Allah kulu. Bir sıkıntıya uğratıyor. Bakalım bu sıkıntının karşısında kul nasıl davranacak? Bu bir imtihan. Yani başımıza bir felaket geldiği zaman bunun Allah'ın yazgısı olduğunu, kaderi olduğunu bilip edebimizi muhafaza edebilirsek derece alırız, sevap kazanırız. Eyupa'da Aleyhisselam'ın çok çoluk çocuğu vardı. Ve ovalar dolusu sürüleri vardı. Ve çok mahsulleri vardı. Allahu Teala Hazretleri vücuduna hastalık verdi. Evlatlarını efendim hasta oldular, öldüler, kaldılar. Malları elinden çıktı. Hiç durumunu değiştirmedi. Hiç halini bozmadı. Niemel ab diyor allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de. Ne iyi kuldur o Eyyub aleyhisselam. Ne iyi kuldur. Yani ne geldiyse Allah sabırla, sabırla karşıladı. Tenini kurtlar yiyen, kurt, yedi, kurt yedikçe sabreden Eyyub peygamber bu. Yani böyle eti, vücudu, yara oldu. Yaraları kurtlandı ama gene Rabb'ına kulluğunda bir tezevzüle, bir sarsın diye uğramadığı bir edepsizlik edecek, bir feveran edip de efendim ters söz söyleyecek duruma düşmedi. Allah hepimize o şeyi, o metaneti ihsan edesin. Malda böyle bir şey gelebilir. Zevcesinde gelir. Yani zevcesi hanımı. Hanım ise kocası. Huysuz olur, hasta olur. Efendim şöyle olur, böyle olur. Genç yaşında ölü verir geride kalır insan filan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 neyse onlar o yola gitmişler orada biraz beklemişler biraz sonra bakmışlar şu efendi geliyor ama arslana yükletmiş şeyleri odunları arslana yükletmiş öyle geliyor yükünü arslan taşıyor demişler ki bu ne haldir efendim demiş o evde gördüğünüz arslana sabrımızdan Allah bize dağdaki arslanları musahhar eyledi. yani evdekine sabrettiğimizden Allah bize bu dağdaki arslanları musahhar eyledi demek ki Sabrederek derece almış. Onun o şeyine. Şey yaparmış, gene menkabesinde okudum. Git su getir dermiş. Peki de dermiş. karşı başlı hoca. Büyük alim. Herkes hürmet ediyor. Kuyudan gidermiş. Su getirilmiş. Getiri getirmez kovayı. Gözünün önünde şar dökermiş. Git gene getir dermiş. Gene gidermiş. Gene doldurulmuş. Gene gözünün önünde dökermiş. Gene getirtilmiş. Git demez. Yani hanım yeter ve artık Zor getiriyorum zaten. İhtiyarım benim ağrıyor. Ne döküyorsun falan. Bir kavga çıkarsa hakkı. Yani ne yapsa hakkı ama yapmazmış. Şimdi bir zaman geçmiş. Aynı şahıslar aradan kaç sene geçtiyse bir daha gelmişler. Kapıyı çalmışlar. Korka korka gene o ihtiyar kadın çıkacak. Bakalım bu sefer ne azar işi, işiteceğiz filan diye. Bu sefer içeriden bir ses. Kim o? diye sormuş. Onlar da demişler ki işte hocamızı, efendi hazretlerini ziyaret etmek, bir şeyler sormak, görüşmek istiyoruz. Demiş kapıyı açıverin, sağdaki odaya girin, kendisi henüz yoktur, rahatınıza bakın. İşte orada testi var, su içersiniz, dolap var, dolaptan karnınız açsa bir şeyler alıverin. Başka hizmet edecek evdeki kimse yok ama siz kendi hizmetinizi görüverin, kusura bakmayın filan. Bir tatlıdır, bir güleç yüz, böyle bir hoş har, kapının arkasından. Tabi onlar memnun girmişler içeriye.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 eskisi yahu, yahu, hırçınlık ettikçe hoca efendili sevap kazanıyordu bu güzel huyluluk yaptıkça kendisi sevap kazanıyor yani kendi işine yarıyor sevabı şeyi kötü huylu ötekisi sabrediyor hocaya yarıyor diye böyle söylemiş Allah bize bunlardan ibret almayı nasip etsin şimdi evlerde çok gürültüler patırtılar oluyor nereden biliyorsun bana gelip söylüyorlar soruyorlar hocam diyorlar şöyle oldu böyle oldu Hatta telefon etti bana birisi. İki haftadır telefon ediyor. Saatlerce parası acıyorum. Yarım saat konuşuyor benimle. Ankara-İstanbul arasında 10 bin lira, 20 bin lira telefon parası veriyor. Konuşuyor benimle. Kocasıyla geçinemeyeceğiz diyor. Ayrılacağız diyor. Darılacağız diyor. Ya etmeyin, eylemeyin, yuva yıkmak iyi bir şey değil. Ben de dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Geçinemiyorum. Adama gidiyorum bir yalvarıyorum. Kadına gidiyorum bir yalvarıyorum. Geçinemiyorlar. Ama işte... İki taraf şey yaparsa iki taraf kötü olursa o zaman gürültü patırtı çıkıyor. Bir tarafı iyi oldu mu? Bu şey efendinin hali gibi oluyor. Kovayı bir döküyor, bir daha geliyor. Bir döküyor, bir daha geliyor. Bu eskilerin, büyüklerin huyları değişik. Gene böyle hocalardan bir tanesini çağırmış adamın birisi. Efendim bizim eve akşam yemeğine buyurun. o kadar gelmiş siz bunu bekleyin ben içeri gireyim demiş bir sorayım İçeriye sormuş yemek yokmuş efendim veremeyeceğim kusura bakmayın demiş. Adam dönmüş vermiş mescide. Ondan sonra arkasından gene gitmiş. Efendim yoktu mu? Yoktu demiştim ama gene buyurun demiş hadi. Yine peki demiş, kalkmış arkasından gitmiş. Gene içeriden yok diye gene şey yapmış. Kaç defa böyle gelmiş, gitmiş, gelmiş, gitmiş, küf demiyor. Yok deyince dönüyor. Gel deyince yine yok artık sen beni aldatıyorsun gelmem demiyor. Gene gidiyor arkasından. En sonunda artık dayanamamış. Elini bırakmış, ayağını öpmeye kalkmış. Aman efendim kusura bakmayın. Ben demiş sizin huyunuzu çok methettiler de onu demiş işte sınamak için böyle yaptım demiş. Hiç kızmadınız demiş. Kaç defa çağırdım, kaç defa kovdum kapımdan. Gık demediniz demiş. Hakikaten övdüklerinden de fazlaymışsınız beni affedin filan deyince... ''Aa evladım.'' demiş, ''Bu güzel bir huy değil ki.'' demiş, ''Bizim bu yaptığımızı Horasan'ın köpekleri bile yapar.'' demiş, ''Gel gel dersin gelir.'' demiş, ''Hoş dersin gider.'' demiş, ''Bizim bu yaptığımız güzel bir şey değil.'' demiş, yani ne kadar da mütevazı oluyorlar, insan hayranlık duymadan edemiyor. Allah şefaatlerine nail eylesin. Ve dihi, bir de karısında da böyle fitne, imtihan olabilir insanın, evladında da olur, hasta olur evlat ister, evlat ister, evlat ister aman yarabbim bir, bir evladım olsun Allah bir evlat verir, kötürüm hadi ayıkla pirincin taşın oturamaz, kalkamaz, yiyemez, içemez filan bir imtihan sabredecek veyahut bir evlat verir efendim hastalıklı veyahut bir evlat verir huysuz veyahut bir evlat verir şöyledir, böyledir bilmem ne Ha bu imtihan işte Allah'ın yazgısı ne yapalım diyecek sabredecek, sabredecek ecir kazanacak Allah'a asi gelmeyecek. Gönlünde bir şey değişiklik meydana gelmeyecek. Yapabilirse ne mutlu. Efendimiz bak ihtar ediyor. Diyor ki insanın, adamın malında imtihan olabilir. Karısında imtihan olabilir. Efendim evladında imtihan olabilir. Bir bu mana. Bir de bir de bu malı bu ev, karısı, eşi ve bu çocuğu insana düşman da olabilir. Ayet-i kerimede bildiriliyor ki: "İnne min ezvacikum ve evladikum fitneten lekum aduven lekum fehze'ruhum." Sizin evl- zevcelerinizden bazılarında, evlatlarınızın bazılarında onların şahsiyetlerinde size hasım ve düşmanlar vardır. Yani onlar size hasımdır, düşmandır. Koruyun kendinizi, kollayın diyor. Neden? Çünkü hanım gezelim der, süsleneyim der, bilmem şunu der, bunu der, seni takar peşinden günahlara sürükleyebilir. Çocuk seni efendim ona bakacağım, bilmem ne yapacağım derken günahlara sürükleyebilir. Yani bir de insanın doğru yoldan çıkmasına, ibadetlerden uzak kalmasına, yanlış işler yapmasına da yol açabilir. Yani evlat ve mal ve kadın. Allah hayırlılarıyla karşılaştırsın. Yani o gibi durumlarda insanın helallerden ayrılmaması, haramlara sapmaması, sımsıkı sağlam durmaya çalışması lazım. Öyle bir şey olmamasına dikkat etmeli. Ayağını kaydırmasın bunlar yani. Bir başka hadisi şerif. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten Deylemi rivayet etmiş biraz uzunca buyurmuş ki efendimiz inne fi hikmeti ali davude ibreten yenbe gıl il akilil lebibi en la illa fi erba'i saatin sa'atun saatin, saatin yunaci fiha rabbahu ve sa'atin yuhasibu fiha nefsuhu ve sa'atin yekfi fiha ihvanehu fi nefsihi ve yukbiru bir e, bir uyu ve saatin yahlu beyne nefsehu ve beyne e, bbiha pima yuhillü ve yucemmilu ve inne hazihi fi hazihi saati Avnen ala ha saat istiş Mami'l kulüp bi fadlı bülvetin yenbeği lil akilil lebi ve enyeküne maliken lisanihi lilisanihi arifen bi zamanihi mukbilen ala şe'nihi müstevhişen min evsakı ihvanihi bu uzun hadisi şerif şeyden edilmiş. Davud aleyhisselamın sözlerinden Efendimiz haber veriyor Davud da aleyhisselam Allah'ın bir İnsanlara gönderdiği Beni İsrail'in peygamberlerinden bir peygamber, Allah'ın salih kullarından bir kul, Davud Aleyhisselam. Allah şefaatlerine nail etsin. Büyük insanlar, peygamberlerin hepsi Allah tarafından gönderilmiş büyük insanlar. Ama öğrettikleri şeyler unutulmuş, Allah yeni peygamber göndermiş. Ahir zaman peygamberi, bizim peygamberimiz, hepsinden şerefçe üstün, hepsinin efendisi, hepsinin imamı, hepsinin önünde ama ötekiler de muhterem insanlar. Şimdi Davud aleyhisselamın hikmetleri vardı. Yani hikmetli, güzel, peygamber efendimizin hadisi gibi sözleri vardı. Onlardan bazısını sordular peygamber efendimize. Diyorlar ki mesela sorgularında, Ya Resulallah, Adem aleyhisselama şu kadar suhuf, nazil olmuş. Nuh aleyhisselama şöyle nazil olmuş. Davud aleyhisselama zebur inmiş. Efendim İsa Aleyhisselam'a İncil inmiş diye soruyorlar. Efendim Musa Aleyhisselam'a Tevrat inmiş. Bunların muhteviyatı neydi acaba diye sordukları var. Herhalde öyle bir sorgunun cevabı olarak cevaplar vermiş Peygamber Efendimiz. Burada da deniliyor ki Davut Aleyhisselam'ın hikmetinde yani Davut Aleyhisselam'ın sülalesine, soyuna ki onlardan soyundan gene peygamberler gelmişti. inen Efendim Allah'ın öğretmiş olduğu hikmetler içinde bir şey vardır ki bir ibret vardır ki yani insan onu duymalı, ibret almalı ve onu tatbik etmeli demek istiyor Peygamber evet. Efendimiz. Davut Aleyhisselam'ın aline yani sülalesinden gelen salihlere inmiş ama biz de dinleyeceğiz, biz de hayatımızda onu tatbik etmeye çalışacağız. Onun için söylüyor, ibret alın, siz de böyle yapın, iyi bir şeydi demiş oluyor peygamber efendimiz. Neymiş oradaki söz? Yenba'il lil akilil lebib enna yüşkile nefsuhu illa fi erba'i saat. Akıllı, fikirli, uyanık bir kimseye nefsini 4 saatle meşgul etmek, 4 saatten başka bir şeyle nefsini meşgul etmemek gerekir. Yani şu dört işle meşgul olsun bunların dışındaki başka şeylerle meşgul olması ziyandır, doğru olmaz. Bu dört şeyle meşgul olması iyidir, demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Neymiş bu dört türlü değerlendirme zamanını? Sa'attin fiha Rabbahu. Bir vakit, gününün bir vaktini bu dört çeşit işle geçirecek ya, başkasıyla geçirmesi uygun değil, bir vaktini Rabbına münacat ederek, ibadet ederek, yalvarıp, yakararak geçirsin. Bir vaktini, bir zamanını. Bir bölüğünü böyle geçirebilir. Tabii yani dörtte biri dörtte biri ise zaman bakımından 24 saatin dörtte biri altı saat eder. Altı saat kadar Rabb'ına ibadetle, taatle, zikirle, tesbihle filan demek ki ayırmalı demiş gibi oluyor sonra vesaatin yuhas yuhasıbu fiha nefsahu bir zamanını da kendisini hesaba çekmeye tahsis etsin ben bugün ne yaptım hayır mı işledim şer mi işledim durumum nereye gidiyor ölürsem cennete mi giderim cehenneme giderim yaptığım işlerden Allah razı gelir mi gelmez mi bu benim gidişim nereye Sorumlu muyum sorumsuz muyum akıllı mıyım şaşkın mıyım diye kendisini kontrol etmeye bir vaktini ayıracak. Bir vaktini ibadet ve münacata ayıracak Allah'a. Bir vaktini kendisini hesaba çekmeye ayıracak. Bir vaktini de vesâetin yekfî fîhâ ihvânehü d-dîne yensuhûnehû. Kardeşlerine, din kardeşlerine ayıracak bir vaktinde din kardeşlerine ayıracak ki o vakit içinde kardeşleri, din kardeşleri ona nasihat etsinler. Kendisi hakkında. Yani onlarla ahbaplık, arkadaşlık edecek de onlar onun ayıplarını söyleyecekler. Düzelmesine vesile olacak. Demek ki arkadaşlardan kopmayacağız. Hele arkadaş samimi, böyle dürüst bir arkadaş bulursak ona dört elle sarılacağız. Sımsıkı sarılacağız. Ve o arkadaşımızdan bizim hatamız kusurumuz varsa söylemesini isteyeceğiz. Hata kusur söyleyene darılmayacağız. Yani çünkü insan kendi kusurunu göremez, karşısındaki daha iyi görür, nasihat eder. Demek ki arkadaşlarıyla düşüp kalkacak ama onların kendisine nasihat etmesini sağlayacak, kendisinin ayıplarını kendisine göstermesini sağlayacak. Ve yuqberunehu biuyubhi kendi ayıplarını onlar ona haber verebilsinler. Yoksa arkadaşların yanına çıkmazsa nasıl haber verecek? Kendisini bir şey sanmaya başlar. Halbuki öteki arkadaşı ona der ki, kardeşim ben senin iyi durumunu pek iyi görmüyorum. Sen kendini biraz dağıttın işi. Böyle gidersen iyi olmaz. Bu yaptığın uygun değildir filan diyecek. Arkadaşlarından kesilirse olmaz. Şeytanın bir Müslümanı aldatmak için yaptığı işlerin başında onu arkadaşlarından ayırmak gelir. İlk işi ayıracak cemaatten soğutup arkadaşlarından ayırdı mı tamam sürüden ayırdı kuzuyu ondan sonra parçalayacak bir köşede yani kurdun bir yalnız sürüden ayrılmış kuzuyu bir vadide bir taşın kenarında parçaladığı gibi şeytan onu parçalar grubundan kopmayacak kardeşlerine tahsis ettiği bir zaman olacak ve dördüncüsü de efendim kendisini kendi nefsinin helal ve temiz ihtiyaçlarına tahsis edecek. Yani yemek yemek, uyku uyumak, efendim ailevi münasebetler, çoluk çocuğuyla şeyleri, bunlar normal şeyler. Bu gibi işlere tahsis edecek. Ve böylece kendisine helal olan şeyleri yapabilir. Yapması lazım, ona bir vakit ayıracak. Çünkü bu saatte öteki saatlere bir depolama, bir imkan biriktirme oluyor. Yani yemek yiyecek ki, uyuyacak ki, ihtiyaçlarını giderecek ki öteki üç vakti yapabilsin. Yani Rabbine münacat edebilsin. efendim Ötekisi neydi? Kendisini muhasebe edebilsin. Arkadaşlarıyla konuşup onların şeyini alabilsin. Tenkitlerini, kendisine nasihatlerini, ayıplarını söylemesini imkanı sağlayabilsin. Bu dördüncü vakit olmazsa olmaz. Uyku da lazım insana. Şimdi siz bir gün uyumazsanız ondan sonraki vakitlerde sıkıntıya düşmeye başlarsınız. Yemek yemezseniz vücudunuz düşer, hasta olursunuz. Vücudun normal ihtiyaçlarında efendim şey yapacağız. Ve... akıllı kimseye, yine aklı, fikri yerinde olan kimseye gerekir ki lisanına sahip olsun, zamanının kadrini, kıymetini bilsin, kendi işine baksın ve en yakın arkadaşlarından bile efendim, ihtiyatlı olarak, ihtiyatlı bulunsun. Çünkü yakın arkadaşlar boş bulunur insan, ondan sonra bir kendisinin ahireti bakımından zarara uğramasına sebep olabilir. Bu hadis-i şerifte efendimiz bize Davut Aleyhisselam'ın nasihatlerini bildirdi. O halde biz de bu nasihatlerden de ibret almamızı istedi. Bir zamanımızı Rabbimize münacat ve ibadet ve zikre ayıralım. Bir zamanımızı kendi halemizi muhasebeye ayıralım. Kâr mı ediyoruz, zarar mı ediyoruz? Bir zamanımızı arkadaşlarımıza tahsis edelim. Ama Salih arkadaşlar bize hakkı gösteren, hayrı gösteren arkadaşlara ondan sonra günümüzün bir sabahında da çalışırız, otururuz, yatarız, uyuruz. Hanımla efendim, çocuklarla ilgili işlerimizi görürüz. Bunlar hepsi böyle bu şekilde olmalı. Bunların dışında vakit geçirmek zamanı israf etmektir demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Allahu Teala Hazretleri Bizi şu ömür denilen emaneti, ömür denilen emaneti rızasına uygun bir şekilde değerlendirenlerden eylesin. İşte geldik, işte gidiyoruz. Ömrümüzün kimimizde 50 yılı geçti, kimimizde 40 yılı geçti. Allah hayırlı, hayırlı ömür geçirmeyi, rızasına uygun işler yapmayı nasip eylesin. Allah cümlenizden razı olsun. Fatiha-i şerife, maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Rab'l-i Neşrah leke, meal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Meylem neşrah En katıl ağırlığı. On beş kulhu vallahu ahad besmeleyle. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu vallahu ve maribe esmelerine. Üç salavat şerife. la ilahe illallah salat ve selam ala ve sellem aleyh seyyidina Muhammed ve ve sahbih ecmaîn. Emen tabi'ahu bi ihsami ila yevmi't din. Allahumme ya, ya Rabbena ya Rabbena ya Rabbel âlemin. İbadetlerimizi ve taatlerimizi ve müzakereyi ilmi hadisi şerifimizi ve kardeşlerimizin okumuş olduğu 9 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i sayır ibadet ve taatlerimizle birlikte kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve hasleten Peygamber Efendimiz muhammed Mustafa Hazretlerine hibe ve hediye eyledik. Vâsıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne bizleri ve bu hatimleri okuyan kardeşlerimizi nail eyle ya Rabbi. Cümle âli Resûlullah ve ashabi ve ahbabının ve etbaının ruhlarına da hediye eyledik. Vâsıl eyle ya Rabbi. Sair Enbiya ve Mürselin ve Evliya Allah'ın ruhlarına ve ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan Saadat ve Meşahit Ruku Aliye'mizin ve Halifelerinin, Müritlerinin, Mühitlerinin ruhlarına ikram ile ya Rabbi. Bu hatmi hat şerifleri kimler, kimlerin niyetine okumuşlarsa o şanslara vasıl eyle ya Rabbi. Bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, mücahitlerin gazilerin, ashab Hayratu hayrat -ı hasenatın, bu beldede methum bulunan müminin minat müminat ve salihlerin ve Allah'ın Hacı Bayramı ı Veli'nin, Taceddin Sultan'ın ruhlarına hediye eyledik, vasıl ile eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimizin ve ihvanımızın ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ve dostlarının, arkadaşlarının ruhlarına şu mübarek cuma akşamda vasıl eyle ya Cümlesinin kabirlerini şu hediyeyi Kur'aniyelerimiz ve Hatna Haceganımızın nuruyla pür Nur eyle ya Rabbi. Ruhlarını şu hediyelerimizden memnun ve mesrur eyle ya Azapları olanların azaplarını def-ü ref eyle ya Rabbi. Seyyiatları hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Hem bizlerin hem onların derecelerimizi daha yüksek eyle ya Makamlarımızı daha âla eyle ya cümmet Muhammed'e umûmen rahmeyle yarabbim. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan ile yarabbim. Gönüllerimizin dileklerini ihsan eyle yarabbim. Muratlarımıza dünyada ahirette nail ve vasıl eyle yarabbim. Vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler nasip eyle yarabbim. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimize salih, mümin kullar eyle ya Rabbi. Bizden sonra küfre düşürme ya Rabbi. İmanın nurlu yolundan ayırma ya Rabbi. Cümlemize helal, pak, temiz kazançlar nasip eyle ya Rabbi. O kazançlarımızla helallerinle bizleri besleyip salih ameller işlemeye muvaffak eyle ya Rabbi. O kazançlarımızla hayratu ı hasenat, sadakat-ı cariyat tesis etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Malımızla, canımızla, bedenimizle, fikrimizle, kalemimizle yolunda çalışmayı, cihad etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Hayırlara bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Beldelerimizi vs. Müslüman kardeşlerimizin beldelerini her çeşit afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, dertlerden, gamlardan, kederlerden, üzüntülerden ve haslatan, Düşman istilasından mahfuz eyle Ya Rabbi. İstilaya uğramış olan İslam beldelerini tekrar kafirlerden istirdad etmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Ezanların sustuğu, camilerin yıkıldığı beldelere tekrar ezanları götürmeyi, camileri bina etmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Dünyanın her yerine senin dinini, ahkamını götürmeyi, tebliğ etmeyi, insanları İslam'a çağırmaya çalışmayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi son nefeste cümlemize o kelimeyi tayyibe münceyi mübareke ki buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek iman ile ve Kur'an-ı Kerim ile ve cennetteki makamlarımızı köşklerimizi bahçelerimizi saraylarımızı göre göre Resulullah Efendimizin cemalini müşahede ede ede ruh teslim etmeyi nasip eyle Allah. <gülüyor> bi hürmeti esma-i ve bi hürmeti habibi kel ve bi hürmeti leyletil cumua ve bi hürmeti şehri Recep el mübarek ve bi hürmeti leyletil mi'raj bi hürmete esrar suretil fatiha tan doğuda gider Bir şaret, başka bir çare, başka bir çare Mutlaka olamaz, başka bir çare Başka bir çare Biz ellerle ele verir, gidelim Biz ellerle ele verir, gidelim Gelin gönülleri tavas edelim ...savaf edelim, gelin gönülleri, tavaf edelim, tavaf edelim. Rum-u Dacem'de, âşi oldum, Rum-u Dacem'de, âşi oldum. Yemellerinde, veysel karani, yemellerinde, Hakkin Habibi'nin bilim, sevgili dostu. Hakkin habibi bilim, sevgili dostu. Yemeklerinde ve kentlere ni, yemeklerinde ve kentlere ben yola gider bir, kankur ben yola gider Hakun bin biri, sinirli gider derdi. Hakun bin biri, sinirli Allah Allah diyor, demek derdi. Allah Allah diyor, demek derdi. Cemeliyle birde, vesker karani. Cemeliyle birde, vesker karani. Elinde altasır. Ormadalımdan elinde hurkatı, ormadalımdan elinde hurkatı, deve yönünden elinde hurkatı, deve yönünden asla hata gelmez onun gelinden asla hata gelmez onun dilinden, gemilerinde. Ben sen kazanı yemelerinde, ben sen kazanı şeydir, ben de varayım altyapının şeydir, ben de varayım. O mu baret o cemalim görenim, o mu baret o cemalim Ayağın tozuna yüzle süreyim ayağın tozuna yüzle süreyim yemenliğinde veysel karani yemenliğinde veysel kadani. bu ak o mevla bulunma bu ne yâredir ki zahmı bulunmaz. Ya Allah, Ya Allah, Allah Allah Allah Ya Allah, Ya Allah, Allah Allah Allah Tamunun derdine Derman bulundu Su benim derdime Derman bulunma Ya Allah Ya Allah Allah Allah Allah Ya Allah Ya Allah Allah Allah Allah, Allah. pazarında Canlar satarlar, satarım canımı Alan bulunma, ya Allah, ya Allah Allah Allah, Allah. ya Allah, ya Allah Allah Allah, Allah. Yunus'a güzeyim Gel oğul gelirler el mahyolanımi akitolar ölner diyan Allah ya Allah Allah Allah Allah ya Allah ya Allah Allah Allah, Allah, Allah. Hattan nişeri belki gel hamül ilillaçogu düler de geçtik gel hamülillaçohu düler geiz geçtik gel hamdül ililla. Kuru isen yaş olduk, aya isen baş olduk Havalandık kuş olduk, uçtuk elhamdülillah Havalandık kuş olduk, uçtuk elhamdülillah Taptuğun kapusunda, kul oldu kapusunda